Günaydın. Teknolojinin karanlık yüzünde sizlerle birlikteyiz. Günaydın. Ben Banu Zeytinoğlu ve Murat Lostar'la bundan sonra her salı günü saat 10.30'da sizinle birlikte olacağız ve teknolojinin aydınlığından çok karanlık taraflarını konuşmaya çalışacağız. Aydınlığını da konuşuruz canım. Nasıl aydınlanacağımızı konuşacağız en azından. Aslında galiba karanlık tarafını konuşunca daha aydınlık günler bekliyor.